Alhamdulillah Rabbil-Alamin. Ve alaikbete lill-Muttaqin. Ve ve selam Ve salat ve Ve salat ve Ve Bismillahirrahmanirrahim. La in la azidannakum wa la kafartum in azabi lashadid. Subhanallahi al-azim. Bedallana rasuluna an-nabiyul karim wa min ash-shakirina ash Çok aziz ve pek muhterem sunalar. Tabi ki müminin rahat edeceği şartlar vardır. Özür diliyorum. Kafirin rahat edeceği şartlar var. Münafıkın kendine göre şartları var. Günahkarların kendine göre rahat edeceği günler ve şartlar var bir de gerçek mümin ve Müslümanın rahat edeceği şartlar var. Muhterem kardeşlerim, her sene mutadımız olduğu gibi bu senede Rabbin nimetleri ve ona şükürle konuya gireceğiz. Bu bizim üzerimize vecibedir. Çünkü her adım ve nefesimizde Yüce Yaratıcı'nın sonsuz nimetleriyle perverdeyiz. Kur'an-ı Kerim ve entauddü ni'metallahi la tuhsuha diyor. Eğer üzerinizde olan yüce Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz rakamlara, adetlere sığmaz diyor. O kadar nimetlerin içerisindeyiz. Bu nimetlerden biri de sizden Gerçi yedi ay ayrı kaldık ama tabi Resul-ü huzurunda bulunduk Kabe-i Muazzama'nın karşısında bulunduk Mümin kardeşlerimizle beraber sıhhat ve afiyetle içinizde beraber olanlar vardır Arafat'a çıktık Müzdelife'de elimizi arşa açtık Mine de Rabbü yalvardık ve nihayet bugün Neşe ve Surur'la Kapı Camii'nin kürsüsünde yine karşınızdayız bu da nimetlerden büyüklerinden biri değil mi efendiler? Eve gelen ziyaretçilerime haç dönüşü öyle diyorum. Efendiler, buradan Hicaz'a giderken, Harameyn-i giderken Allah Resulüne ve Beytullah'a kavuşacağız diye büyük bir neşe ve suru. Oradan gelirken evlada, torunlara, yakınlarımıza, dostlarımıza, kapı camiine, cemaatimize kavuşacağız diye büyük bir suru. Yani aciben li halil mümin kulli halihi hayır. Resulullah öyle buyuruyor. Müminin haline teaccüp edilir. Her halükarda hayırdır. Musibet isabet etse sabreder, mahzı hayır. Nimet isabet etse şükreder, mahzı hayır. Şu halde Kapı Camii'nin muht muhterem cemaati ne kadar bahtiyar insanlarız. Evet ne kadar baktiyar insanlarız çünkü müminiz çünkü müslümanız çünkü ehli kuranız çünkü ehli sünnetiz çünkü kainatın sultanına ümmet olma şerefine mazharız elhamdülillahü teala onun için giderken hayır gelirken hayır sussanız hayır konuşsanız hayır hatta hayret edeceğiniz bir şey söyleyeyim size muhterem müslümanlar sıhhatte olsanız hayır hasta olsanız yine hayır Hocam şu sıhhatte olmanın hayır olduğu belli. Sıhhatli insan nimetlerin büyüğüne masar Ama hasta olunca, muhterem müminler, mümin hasta olunca, melekler defterleri, kalemleri alıp gidiyorlar. Kiramen katibin. Evet. Afiyete kavuşunca, sağdaki melek hasenatıyla geliyor. Soldaki melek, Ya Rabbi bu kulun hastalandı. Zahmet meşakkatler meşak çekti. Ağrılar ve sancılarla inim inim inledi. Yerine göre bıçağın altında ameliyat olduğu çok telaşlı günler geçirdi. Müsaade edersen bu seyyatı yazılı evrakı rahmet deryana atıvereceğim ben. Hadis-i şerifte müjdeler mümin hastalıktan iyi olduğu zaman seyyatının topyekunu affedilmiştir. Tamam mı muhterem müminler? Şu halde dünyada ve ukbada şereflerin en yücesi Müslüman olmak, mümin olmak, mümince yaşamak, imanla ölmek, Rabbin huzuruna mümin olarak varmak, cennete mümin olarak girmek umuyoruz Teala. Cennete girmek diyorum muhterem müminler. Çünkü Rabbi Zülcelal'imiz nasıl zannederse kulum ben öylece tecelli edeceğim diyor. Tamam mı? Rabbim beni affedecek, günahlarımı yarlıkayacak, mahşerde de kitabımı sağ elime verecek, nizanda da beraat ettirecek, sıratı da yıldırım gibi geçirecek, cennete dühul evine koyacak, cemalini gösterecek diye yükleniyoruz tamam mı? Kulum bana böyle zannetti diye Cenab-ı zannimize göre tecelli edecek inşallah o ta'ala. اَنَا <gülüyor> اِنَّ ذَنِّ bi بِي ben kulumun bana zannettiği gibiyim, onun istediği gibi, zannı gibi tecelli edeceğim diyor. Müslümanlar göreyim sizi. Cenab-ı Hakk'a böylece kapısının halkasına böyle sımsıkı sarlayacağız inşallah. Tamam mı? Son nefesimle kadar o halakayı bırakmayacağız. Rabbim beni affedecek diye de kuvvetli inançla huzurullaha çıkacağız inşallah. Mümin kardeşlerim, şimdi görüyorsunuz tablo çok mühim iman olma şerefinde mümin ne tarafına baksa nimet öyle olunca biz kapı caminin haçtan ve harameyinden sonraki ilk dersinde nimetler ve şükürlerden bahsettik bahsedeceğiz yine ömrümüzün sonuna kadar inşallah muhterem cemaat evvela şükre geçmeden şöyle bir nimetlere göz atalım insan bazen içinde bulunduğu nimetin kadrini bilmiyor değil mi dalgınlık oluyor. Alışıyor veriyor yani. Mesela göz devamlı gördüğü için gözün nimetini bilemiyor insan. Kulak devamlı duyduğu için dalgınlık ediyor. Kulak nimetinin kadri bilemiyor. Ama Allah korusun gözünüze bir çöp batacak olsa da, biri bebeğin biri solmuş olsa, bir gözde zorluk çekiyor hele ikisi birden giderse Ayrıca bu mevzuya geleceğim inşallahü teala ne kadar büyük nimet olduğu o vakit anlaşılıyor. Cenab-ı Hak verdiği nimetlerin bize yokluğunu göstermesin inşallahü teala. Zahiri nimetler dedik. Bir de manevi nimetler muhterem müslümanlar. Zahiri nimetlerden şöyle birkaç daha tane tanesini söyleyeceğiz bakınız. Nimetlerin en büyüğü insan oluşumuz muhterem. Kapıcamii'nin muhterem cemaati. Zahiri nimetlerin başında gelen ve en büyüğü, en asîmi, en şereflisi mahlukat içerisinde insan olarak yaratılmamız. Ben size derslerimde defaatla söyledim. Bizim ahbap ve yakınlarımızdan Ömer Kirazoğlu vardı. Yüksek mühendis mimar Üç sene evvel Medine-i Tahir'de vefat etti. Cennetül Bakya, Mürşidim, Üstadım, Şeyh'im, Mahmud Sami, Ramazanullah Hazretlerinin de damadı idi. Cennetül Bakya'ya gömüldü. Rabbimiz mahşerde ve cennette livaül ham sancağı altında onlarla beraber kılsın. Büyüklerin şefaatine mazhar buyursun inşallah o Teala. Muhterem Müslümanlar, Ömer Kirazoğlu İzmir'de başoturak caminin imamı Hüseyin Efendi vardı bizim askerliğimizde. Kendisi Ricalullah'tandı, divanı evliyaya dahil çok muhterem bir insandı. Namaz kılmışlar, hücreye çekilmişler caminin imamıyla beraber. Sohbet ederken Hüseyin Efendi Hoca Hazretleri Ömer Kirazoğlu'na böyle diyor. Ömer, Ömer Allah'a hamd edelim. Sibirya'da domuz sobanı halk etseydi. kime itiraz dilekçesi verecektik? Hı? Müslümanlar. Sibirya'da domuz çobanı halk etseydi, kime itiraz dilekçesi verecektik? Mahvolup gitmiştik. Ama Türkiye'de ve Konya'da minare gölgesinde doğmuşuz. Ezanlarla kulağımıza ikametler, ezanlar okunarak isim verilmiş. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Tahir, İb Ebsali güzel güzel isimler verilmiş. Ve doğduğumuz bugüne de bu ezanlar ki şehadetleri, dinin temeli, yurdumun üstünde benim ebedi inlemeli dediği gibi hakifin bu sesler içerisinde bugüne gelmişiz. Kapı Camii'nde karşı karşıyayız. 46-47. senedir muhterem müminler. Ömür bu. Ne büyük nimet Elhamdülillah Teala değil mi? Şu halde beşer olarak, insan olarak, evladı Adem olarak yaratılışımız. Evet muhterem Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim'e şöyle bir bakalım hep beraberlikte. Halikü Zülcelalimiz böyle buyuruyor Estağfirullah. Billah. laqad karramna bani Adem. Ve razaknahum minat tayyibati." Nasıl bakayım? "Ve laqad karramna Adam, Adem. Ve razaknahum minat tayyibati. Ve hamalnahum fil ve faddalnahum ala katirin mimmen Cenab-ı Hak Adem verdiği şerefi böylece hülasa ediyor. Ve laqad karramna Adem ve hamalnahum fil min ve Müslümanlar yüce Rabb'in kendisi bizzat kitabı Kerim'inde buyuruyor. Biz Adem oğlunu mukarrem yarattık. Yani baktığınızda şöyle bütün kainatta bütün mahlukat sayısız çeşitleri içerisinde kendisine muhatap olan direkt ve hususi hitabına erişen ve eren ve bütün kemalatı ilahiyeyi masar olan kimdir muhteremüslümanlar mahlukat içerisinde insan. Varlık içerisinde hiçbir varlık sırrı hakka dayanamıyor. Meleğin de belli bir makamı var ve ma minna illa lehu makamun ma'lum fe meleğin de belli bir makamı var. Cibril'in de makamı Sidre'yi müntehadır Oradan bir adım mutena geçemiyor. Allah'ın huzuruna perdesiz ve hicapsız varma şerefine eren kim muhterem şumalar insan. İnsan. İnsanların beyni, şerefi ve sultanı Hazreti Muhammed perdesiz ve hicapsız cenab-ı Hakk'ın mübeynü مَا ilahiyesine mübeynü مَا hümayunu hakka dahil olarak 90 bin kelamla Rabb'iyle mükeleme şerefine ve cemalini nuru teferi vermiştir insan. Kerametin büyüğü. Üzerinde duracağız manevi nimetleri anlatırken muhteremüslümanlar. Müslümanlar laqat terramna beni adam ve hamelnahum fil berri vel Karada ve denizde kendilerine Vasıtalar halk ederek onları bindirdik, seyirlerini kolaştık, insanoğlu. Ve bugün, elhamdülillah, Kur'an-ı Kerim'de ona da işaret var. O zaman fil berri vel bahir sonradan Cenab-ı Hak beşerin aklına ilhamda bulunuyor, tayyareler. Kur'an-ı Kerim'de, وَيَحْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَم۪يرَ لِتَرْكَبُهَا وَز۪ينَ ve مَا لَا تَعْلَمُونَ daha aklınız hayalinizin ötesine geçen neler halk edecek Mevla için? işte tayyareler muhterem Müslümanlar. Medine-i Münevvere'den bindik. Pilot söylüyor. Şu kadar yüksekten uçacağız. 2 saat 35 dakikada İstanbul havaalanındayız. Efendiler saatinize bakıyorsunuz. Bir dakika gecikmeden 2 saat, 2. 35. şimdi dakikada havaalanında küt diye tekerler değiyor yara. Haberiniz ola. Bir buçuk aylık yol, dedemizin devrinde bir buçuk aylık yol, iki saat 35 dakikada bir dakika gecikmeden aşağıya inmiş oluyor. Ne nimet bu. Ve hamelnahum fil berri bahr Ve muhterem Müslümanlar, diğer aileler, vayhulu kumalat, her kim bilir neler ve neler halk edecek. Bilemiyoruz tabii. 100 sene evvel, daha daha seneler evvel konuşulsaydı bunlar yok canım hayal bunlar denilirdi. Bütün hayaller ilahi kudretin ilhamı sayesinde hakikate inkılap ediyor. Ve bu beşere verilen şeref elhamdülillah teala. İnsan olmanın şerefi. Ve razakna hummine tayyibat. İnsan olmamızın insanlık nimetinin şerefine Cenab-ı Hak bütün mahlukatın rızkının en güzeliyle bizi meczuk kılmıştır. Muhterem Müslümanlar hayvanat elinle yularından tutup götürüp suluyorsun. O kendisine göre çanağından içiyor, havuzundan içiyor, felandan içiyor. E, onun içişi belli, onun nimeti belli, onun rızkı belli. Ama insanoğlu dünyadaki nimetlerin en tayyip, en temiz, en mutena, en güzelleriyle mezun. Öyle mi efendim? Yani şu gördüğünüz arzda ne kadar nimet varsa en seçkin rızıklarla insanoğlu meczu kılınmış cenab Hak yaratıcı tarafından şu halde insan olmanın şerefi ve insanlık ne büyük nimet değil mi muhtemelen Müslümanlar? وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ مَنْ ve biz yine beşer evladını, oğlunu bütün mahlukatı ilahi içerisinde, bütün mahlukatı ilahiyemiz içerisinde değişik ve çeşitli faziletlerle müfaddal kıldık. Kendisine faziletler ihsan ettik. Muhtemelen Müslümanlar şu yapıya bir bakın endam itibarıyla laqad halaqal insane fi ahsani takvim efendim laqad halaqnal insane fi ahsani takvim bütün mahlukat içerisinde endam olarak en güzel hani insan güzeli derler ya bazen bu dedelerimizin nenelerimizin sözü yahu insan yüzüne bakmaya kıyamaz der yani cenab-ı hak bazı insanları bazı kulları o kadar güzel yaratmış ki İnsan yüzüne bakmaya kıyamaz. O güzellik ne öyle yüce Rabbim. Cenabı Yusuf Aleyhisselam nikap tutarmış. Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Yusuf Aleyhisselam nikap tutarmış. Eserin yazdığı bu. Ben de size aynen naklediyorum. diyorum. Nikapsız cemalini görenler bazen bir hafta bir hafta yemez içmezlermiş. Yusuf aleyhisselamın nikapsız cemalini görenler bazen bir hafta yemez içmezlermiş. O cemalin, o güzelliğin doyurmasıyla öyle tok ve kanmış olarak kalırlarmış. Bu ne güzellik böyle. Fahri kainata sorulmuş, Ya Resulallah, Yusuf aleyhisselam bu güzel, siz mi daha güzelsiniz? Yusuf Aleyhisselam Ah sen minni ve Yusuf kardeşim bakıldığı zaman vecih güzelliğinde benden önder. Ama doyurulucuk doyuruluculukla ben ondan daha daha üstünüm. Yani Peygamber Efendimizi görenler ilk gördüğü zaman risaletin heybetinden sarsılırlar. Sohbetinde biraz oturdular da cemalini seyrettiler mi? Hayatımda böylesini ne gördüm ne bir daha görebilirim derlerdi. Hazreti Ali'nin sözü bu. Hayatım da böylesini ne gördüm ne bir daha görebilirim derlerdi muhterem Müslümanlar. Şimdi cemiyet içerisinde zibidi sürüleri arasında Peygamberi Zişan Efendimiz'e de dil uzatanlar çıkıyormuş muhterem Müslümanlar hiç sormayın. Ya ya ya. Münafıkçıklar müstesna onlara demiyorum sözüm onlara değil. Veya bildiğimiz Müslümanlar içerisinde Peygamber Efendimiz'in kemalatını çekemeyip de Resulü Zişan Efendimiz'e yok canım o kadar değil diyen zibiricikler çıkmaya başlamış muhterem Müslümanlar hiç sormayın. Seni evet muhterem Müslümanlar onun o kadar ulvi tabiat güzel hilkate mazhar olmasını Allah istedi. Ulan sen kimsin? Hmm? Muhterem Müslümanlar biraz daha ağır söylerim ama kürsideyim. Evet. Kürsideyim. Beni bağışlayın olmaz mı? Ya, her şeyimiz o. Her şeyimiz. Hacı Veysa'da muhterem üstadım. Mustafa Efendi Hazretleri sofrada yemekle bazen beraber bulunurduk. Efendiler, Besmele'den sonra bir de Salavat-ı Şerif'i okuyun. Dünyada nail olduğumuz bütün nimetler onun şerefine derdi. var Varoluşumuz, varoluşumuzdan tutunuz, dünyada bütün maddi ve manevi ne kadar nimet varsa mazhar olduğumuz, Hazreti Muhammed'in şerefine. Levlâke, levlâke, lema halaktul eflak. Sen olmasaydın, Eflaki, alemi, kainatı, dünyayı, ahireti ve içinde bulunan nimetleri Beni Beşer ve Adem'i yaratmazdım ya Muhammed. Bazen bana soruyorlar muhterem Müslümanlar. Mescidi, saadette, huzuru, peygamberi de mümin kardeşlerim soruyorlar bazen bana. Hocam ne alemdesin filan diye. Efendiler diyorum. Rasulü Zişan'ın, büyük sultanın, Fahri kainatın, Allah dostu ve sevgilisinin huzuruna istidaa verdim kölelik için. Allah sevgilisinin huzuruna, dergahına istidaa verdim köleliğe kabul edilmekliyim için. Eğer ölçüm tutar da o yüce sultan, o yüce peygamber, o nebi zişan tamam ölçüm tuttu kölemsin derse, Dünya ve ahiret halkına benim rütbeme bakınız diye sesleneceğim inşallah Teala diyorum. Hocam bunu söyleyen sadece sen misin? E sen de söyle. E Muhammed İkbal de şöyle diyor. Kainatın, insanlığın vücuduyla iftihar ettiği muhterem Müslümanlar. 100 milyon Pakistanlı'nın istiklaline kavuşmasında Muhammed Ali Cinnah'ın kardeşim İkbal... Belalar ve çilelere granit kayalar gibi tahammül etti, karşı koydu. Davayı onunla kazandık diyor muhterem Müslümanlar. Büyük mütefekkir, dev şair Muhammed İkbal öyle diyor. Esrar ve rumuzunun sonunda. Ali Nihat tercümesinden bakabilirsiniz çocuklar, gençlere söylüyorum. Evet, ya Resulallah diyor, şimdiye kadar bir niyazım vardı. Utandığım, sıkıldığım için dergahınıza ulaştıramadım, söyleyemedim. Ama bugün artık ihtiyarladım, vaktim azaldı söylüyorum. Eğer mümkünse, Kubbe-i Hadra'in gölgesinde bana bir mezarlık yer lütfet diyor. Kubbe-i Hadra'in gölgesinde, Muhammed İkbal böyle diyor, ta sesleniyor. Kubbe-i Hadra'in gölgesinde bana bir mezarlık yer lütfet. Eğer evet dersen, arzın şahikasına tırmanarak bütün cihan halkına sesleneceğim Filozof ikbali biliyordun ya evvelce. Şimdiki ikbaline ve şeref ve masaliyetine bir bak da gör diyeceğim diyor. Muhterem Müslümanlar... Ayağının tozu arşa müracah olan Yüce Peygamber. Ya biz o nebinin ümmetiyiz elhamdülillah. Ayağının tozu arşa mukaddem fazilette müracah olan Yüce Peygamber. Ya Rabbi bizi kapısında el bağlamaktan mahrum etme... Hacı Veysade Hacı Veysade hocamız şu salavat-ı okuyalım ölüp giderken peygamberimizin kucağında can veririz derdi ben de ümit ederek söylüyorum son nefesimizde Resulullah'ın kolları üzerinde manen can vermeyi nasib et ya Rabbi mahşerde onun zümresinde onun şefaatinin ışığında onun sancağı altında cennette de duvarın hemen gerisinde komşu olmayı mukadder kıl diye dua ediyorum muhterem Müslümanlar Büyük arzu ve isteğimiz bu. Tekrar mavzuma döndüm. Bizim nail olduğumuz maddi nimetlerin başında... ...insan oluşumuz geliyor muhterem mümkünler. İnsan, beşer, maddi nimetler. Ey binitleri Cenab-ı Hak söylüyor. Rızkımız seçkin Cenab-ı Hak buyuruyor zaten. Muhterem Sumanlar, kerametle gelen insanoğlu... ...sadece maddesiyle değil, bilhassa manasıyla olacağını... ...ber ve göreceğiz... Bir de muhterem Müslümanlar, şu vücudumuzdaki nimetlere birkaç cümleyle temas edelim bakınız. Az evvel dedim ki, bir göz nimeti düşünün. Ama bir kardeşimizi görüyorsunuz, elinde asasıyla dürtükleyerek gidiyor ne kadar zor. Hele bugünün dünyasında. Eskiden caddeler, sokaklar... birer ...bir dereceye kadar tenha idi... ...bir kolaylık vardı. Şimdi bir ama... ...bir caddenin kenarında... Yol, ...eğer elinden tutan olmazsa... ...saatlar, vakikalar beklemesi gerekiyor. Devamlı vızır vızır vasıta geçiyor çünkü. Yediğinizi göremiyorsunuz. Ahbabınızın vesini göremiyorsunuz. Ailenizin cemalini göremiyorsunuz. Önünüzde koyduğunuz eseri göremiyorsunuz. Hazreti Kur'an'ın satırlarına bakamıyorsunuz. Göz nimeti bu çünkü. Ya Efendiler... Ben ne kadar söylesem göz nimetinin kadrini anlatamam. Sadece hadisi kutsi de Cenab-ı Hak göze şu değer veriyor bakınız. Eğer kulumun kerimeteynini alırsam, göze kerimeteyn diyor. Yani nimetlerin maddeten en mükerremi olduğu böylece anlaşılıyor. Kulumun kerimeteynini gözlerine alırsam, onun karşılığında cennetten azına razı olmam, ona cenneti vereceğim diyor. Yani beşer için göz nimeti bu kadar azı. Onun için mümin her şeyi görüyorsun. Ya Kitabullah'ı görüyorsun, yolunu görüyorsun, aile ve evladığın cemalini görüyorsun, dostlarını görüyorsun. Her şey. Ne azim nimet bu böyle. Ne azim nimet. Evet, maddi nimetlerimiz. Arkasından kulağımız muhterem Müslümanlar. Mevlana Celaleddin Rumi Mesnevisinde Güzel sesi duydun mu, cennet kapılarının kıcırtısı gelir bana diyor. Güzel ses, cennet kapıları açılıyor da onların kıcırtısını duyuyorum gibi dinliyorum diyor. Bir hafızın Kur'an okuyuşu, bir hafızın mevlid okuyuşu, bir hafızın kaside ve ilahi okuyuşu, bir bülbülün terennümatı muhterem Müslümanlar. Ve hakedâ, ve hakedâ, kulak nimeti, ne azim nimet. Sağır olunca insan bu nimetlerin tamamından mahrum oluyor. Ya Hafızın ancak kürsüde dudaklarının devindiğini görüyor. E, dinleme o zevkten mahrum oluyor. Kur'an-ı Kerim'i ömür boyu dinlemenin neşesinden uzak kalıyor, mahrum kalıyor. Öyle olunca kulak nimeti. Muhterem Müslümanlar bunları düşünesiniz diye söylüyorum. Hani düşün şükret Muharri'nin öyle diyordu bir yazısının arkasında nimetleri sayıyor da düşün şükret düşün şükret yani nimetleri böyle her an gözünü yumarak teemmür, tezekkür, tefekkür, tekayür takattur, tasavvur eyle ve onun içerisinde de şükret ve şükret ve şükret Müslüman kardeşim bir de dil nimetini ele alınız beşer olarak, insan olarak dil nimeti adamcağızın ağzında dili var ama kelamı yok, yok. ne meramını anlatabiliyor ne cevap verebiliyor, ne kitabı Allah'ı okuyabiliyor, ne tercihiste konuşuyor da bulunabiliyor. Şimdi muhterem Müslümanlar, hafız kardeşlerimizden Allah razı olsun, yorgun olarak geldik, biraz dinlenmemiz gerekir ama Hayrettin Beyler, Hüseyin Efendiler, bir kardeşimiz daha geldiler. İlla kapı camiinde bir çok bekledik, yorgun da olsan merhamet etmiyoruz hocam. İlla bu ceva geleceksin dediler. Eh, Madem ki cemaatimiz böyle istiyor, madem ki kardeşlerimiz böyle istiyor, ben de bu cuma geliyorum. İnşallah dua edersiniz, de dinlenirim muhteremim. Latife olarak söylüyorum, aziz cemaat, gençlikte insan yattığında dinlenmiş kalkıyor. İnanır mısınız? İhtiyarlayınca bazen dinlendin yatıyor, yorgun kalkıyor. Ya, bu kadar netice değişik. Bu kadar netice değişik. Yani öyle birden dinlenivermek falan, yorgunluğu atıvermek falan kolay olmuyor. Ama sizin duanızla, ruhumla dincim inşallah. Allah'ın inayetiyle. Şimdi şu dil nimeti olmasaydı ben o ricayı nasıl kabul edecektim? Huzurunuza nasıl gelecektim? Ve 47 senedir diyorum, bu konuşmalar, bu tebliğler, bu irşatlar nasıl devam edecekti? Bu senata ben nasıl erecektim? Siz de bu dinleme zevkini nasıl görecektiniz değil mi? Dil nimeti. Ya... Hep beraber okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Dil olmasa, yani konuşma neşesi olmasa muhterem Müslümanlar bir şeyler söylemek istiyor ama anlatamıyor. Yani ne tevhid okuyabiliyor, ne Allah diyebiliyor, ne Kur'an'dan bir ayet tekrar, ne bir şey ne bir şey. Duvar. Evet, muhteremler. Nimete bakınız şimdi. Ya. O lisandaki başarı muhterem Müslümanlar. O sözdeki fasahat. Fakir bazen öyle derim. Öyle şairler, öyle edipler, öyle hatipler gelmiş geçmiş ki, kalemleri, kalemleri, kelamları, kılınçları kıran insanlar. Ya Kılıncın tesir etmediği yere... Selam tesir ediyor muhterem Müslümanlar bazen. Söz tesir ediyor. Söz ola kese savaşı. Koca Yunus. Toprağına dudak korum. Evet, koca Yunus. Toprağına dudak korum. Yanak korum. Evet. Allah'ın rizal ve evliyasının ayak izindedir yanaklarım. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Yüce Rabbim mahşerde bizi sevdiklerinin zümresinden ayırma. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, zehirle ağulu aşı, yağ ile bal ede bir söz diyor koca Yunus. Zehirle ağulu aşı, yağ ile bal ede bir söz. Bazen büyük bir harbi, büyük bir çatışmayı, büyük bir belayı bir cümle ile bir kimse hallü fasleder ve verir, bal gibi, yağ gibi verir. Dil söz muhterem Müslümanlar. Yani kelam, dil sözün tesiri. Fahri kainat, inne binel beyan ile sihran ve inne mine şiiriyle hikmeten buyuruyorlar. Beyanda sihir vardır, şiirde hikmet vardır. Hasan bin Sabit Hazretleri, muhterem Müslümanlar, Hasan bin Sabit Hazretleri son zamanda Peygamber Efendimiz kürsi yaptırdı. Mescid-i Saadet'te Hazreti Hasan için şiir kursisi yaptırdı. Hazreti Hasan çıkar, bütün kibarı sahabe Peygamber Efendimiz mihrapta. Söyle Hasan, söyle Hasan. Bazen o şiirlerle, şiirlerin tesirle Peygamber Efendimiz'in mübarek cübbesinin omuzundan aşağı indiği olurdu Muhterem Memlum. Ya, kelamdaki, şiirdeki, edebiyattaki büyük tesir. Evet, Muhterem Müslümanlar... Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri enbiya içerisinde her birinin ayrı mucizesi mümtaz mucizeleri vardır. Mesela Musa Aleyhisselam'ın asasındaki tesir bütün sihirleri yok etti. İsa Aleyhisselam ilmi tıpta bütün doktorlara peşledirdi. Ölüye kum bir iznillah diyor kalk ölü dirilip kalkıveriyor. Abrash hastası mübarek eliyle bir mes vücut taptaze gül gibi veriyordu. Sağır, kör, dilsiz, kim olursa olsun muhterem Müslümanlar mübarek elini tükrüğünü sürüyor. Yavrucağız sekiz yaşında konuşmuyordu. Aynı şeyler Peygamber Efendimiz'de de oldu muhterem Müslümanlar. Konuşmuyordu. Böyle enbiyada böyle çeşitli mucizeler. Peygamber Efendimiz'de bütün 124 bin enbiyaz enbiyanın mucizesinin birleşmesiyle beraber fasahati kelamiye, dilden bahsediyorum ya. Allah Resulü'nün bana... ''Utitü cevami kelim Yarım satırlık bir hadisi bazen bir cilt eserle tefsir ediliyor muhterem Müslümanlar. izah ediliyor. Allah Resulü'nün yarım satırlık bir hadisi bazen bir cilt eserle tefsir ve izah ediliyor. ''Utitü cevami al-kelim'' Ya aleyhissalatü vesselam Efendimiz müslimlerinin muhterem Müslümanlar karşısında bir münafık peşin kararı yoksa veya bir kafir veya herhangi bir mülhit ...mübarek konuşmasını dinlediğimi... ...gözyaşlarıyla bayılırcasına... ...netice tekrar ayrılıyor ...ve eşhedü en la ilahe illallah... ...ve eşhedü enne Muhammeden... ...abduhu ve rasulü... ...evet hayatımda... Bun te ...az evvel söyledim ya... ...bundan tatlı kelam dinlemedim... ...bundan tatlı söze rastlamadım... ...bunun kadar beş üç şehreyle mülakiy olmadım, mülakat yapmadım derler yidi. Rabbimiz şefaatlerine masal kısın. Evet. müslümanlar maddi nimetleri böylece sıralayınız. Evet. Şimdi şöyle dışarıya çıkın, bakın. Elledi cəğaleləkümül <gülüyor> <gülüyor> arzı firâşem ve Sema ebinə arzı Cenabı Kâleki Zülcelal yatak gibi döşemiş, üzerinde milyarlarla nimetleri koymuş semavatı da talan olarak çatmış. Bulutları, rüzgarları, güneşi, ayı ve yıldızlarıyla her şey. Muhterem cemaat soruyorum. Kim için yaratılmış bunlar? Yani insan olmasaydı güneş ne yapacaktı? Ne işi vardı güneşin? İnsan olmasaydı gecelerimize ay niye doğacaktı? Kapıcı caminin muhterem cemaati. Ve zeyyenaha lin nazirin. Trilyonlar yıldızlar muhterem müminler. ...insan olmasaydı... ...gökyüzünde niye göz kırpacaktı... ...kime cilve satacaktı bu yıldızlar... ...biz semavatı... ...karatas gibi görmesin insanlar... ...kulların diye... ...yıldızlar halk ederek onlarla ziynetledik diyor... ...ve zeynne halinde aldığın... ...bakanlara ziynet versin diye... ...muhterem Müslümanlar... ...yolunu kaybedenlere, gemicilere, kervanlara... ...yol göstersin... ...o sabit yıldızlar, kutup yıldızı ve emsali yıldızlar için... ...muhterem müminler... ...onların hepsini kime hizmet ediyor... İnsan beşere. Ya Kapı muhterem cemaati meğer sen ne kadar Allah nezdinde makbulmüşsün görüyor musun? Bütün kainatı Mevla zerrelerden kürelere kadar senin için halketmiş. Senin için. Haddini bil yahu. Kıymetini idrak et. Yüce Yaratanı unutma. Sadi Sadi bir gün coşmuşum diyor. Sıcak ülkelerde sütuh da yatılır. Damlar da yatılır. Bizde 952'de Medine'de ceryan yoktu. Mirvaha, vantilatör yoktu, erkondation yoktu. Damda yatırdık geceleri. Bisikletçi Hacı Tahir Efendi merhum kabri, cennetlerin cenneti olsun inşallah. Pek pek muhterem. Pek sevdiğimiz bir ağabeyimizdi. Onun evinin damında biz bizde muhterem Müslümanlar. Sadi Gülistan'da öyle diyor. Bir gün zikrederken, zikrederken, zikrederken evvela taşmışım, sonra coşmuşum, sonra kendinden geçmişim, diyor. Damda. Yanındaki komşu bu işin farkına varmış, diyor. Sabahleyin bana dedi ki, Hazret, ya Saadi, bu gece senin derdin neydi? Nasıl var gibi coştun, şelaleler gibi taştın ve sonra da kendinden geçtin. Neydi bu gece senin halin? <gülüyor> Muhtemelen Müslümanlar ona dedim ki diyor yanımdaki ağaçta bir kuş Mevlasını tesbihe başladı. Yanımdaki ağaçta bir kuş Mevlasını zikir ve tesbihe başladı. O kuşun zikrine kendimi uyduracağım diye dalmışım coşmuşum, taşmışım ve nihayet kendinden geçmişim diyor ve sonunda böyle diyor yakışır mı insan oğluna ki muru Men bir kuş yumurta kadar bir mahluk bile sabahlara kadar Mevlasını zikresinde de eşrefi mahluk, ekremi mevcut olan ben insanoğlu horul horul sabaha kadar uyuyayım. Kuşun zikir ve tesbihi beni de taşırdı ve coşturdu, kendimden geçirdi diyor. Muhterem kardeşim, yani insan Mevlasından nasıl gaflet eder? Yüreği, yüce Yaratıcısını nasıl unutur? bu kadar sonsuz nimetlerle perverde kılan razıkını, halikını, Rabbi mutlakını nasıl sırt dönmek suretiyle geçiştirir, ona kulluktan uzak kalır? Yakışır mı bu insanoğluna? Hocam sadece gaflet etse, sadece unutsa bir dereceye kadar bu arşa hırlayanları ne yapacağız? Efendim? bu arzı bırakıp da... yeryüzünü bırakıp da... arşa hırlayanlarını ne yapacağız? <gülüyor> Kapı Camii'nin muhterem cemaati mahşer var... mahşer... göreceğiz teala. Mahşer için biz uzak diye bakıyoruz. Cenab-ı Hak Kur'an'ında gaden diyor. Gaden... Hemen yarın duvarımızın arkasında dünyanın, mahlukatın akışıyla akışıyla mahşere varışımız Cenab-ı Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim'inde gaden tadirini kullanıyor. Onlar bayit görüyorlar. Bizim kudresimize göre çok yakındır. Mahşerde göreceğiz. Müslümanlar hazır olunuz tamam mı? Varlığıyla Allah'a bağlananlar her nimet sofrasında bin türlü şükürlerle Rabbisine kulluk ve ubudiyette bulunanlar, kıyamlar ve secdeler ve rükularla Yüce Mevlasına arzı ubudiyet edenler, kalbine gözünü yumup her baktığında gönül tahtında sultan olarak Allah'ı görenler mahşerde göreceğiz onların hal ve akıbetlerini inşallah. Ya. 47. senedir çok sıkıştığım zaman size tekrarladığım söz bu muhterem Müslümanlar. Elhamdülillah mahşer var. Hani dedemizin sözü var ya, her şey babuç giyiminde belli olacak diye. Sevfetera izencelel gubaru, eferasın tehteke emhimaru. Ey dolu dizgin giden... Yarın toz kalkınca bindiğin at mıdır, eşek midir o vakit anlayacaksın diyor şair. Ya. Şimdi dolu düzgün gittiğine bakma. Bir gün dizinde dermanlar kesilecek. Hazreti Azrail'in pençesinde karıncadan da milyar kat daha aczi düşüp dilini geverek gideceksin. Arkasında asıl göreceklerin. Arkasında asıl evet. Biz fazla bir şey söylemiyoruz. Bunları Allah ile karşı karşıya bırakıyoruz muhterem müminler. Niçin? Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Zerni ve men yükezebi bihâdel hadis. Zerni ve men yükezebi bihâdel hadis. Muhammed'im sen fazla ileri gitme, fazla da üzülme. İnkar edenlerle beni karşıya, karşı karşıya bırak, sen çekil diyor. Ben çekiliyorum muhterem Müslümanlar. Evet. Ve keyfe tettekûne ''İn kefertum yevmen yecalül vildâne Allah Allah. O günden nasıl korkmazsınız ki... 7 yaşında, 8 yaşında bir çocuğun... ...sakalını bir anda verecek kadar müthiş. Müslümanlar duyuyor musunuz Allah kelamı? Mahşerin dehşeti... ...simsiyah yavrucağızın sakalı saçı farz edin. Sakal demeyeyim ama çocuğun sakal olmaz. Saçı, kaşı, bıyığı falan. Mahşeri bir defa görmesiyle beyaz ağrı verecek diyor Kur'an-ı Kerim. O kadar dehşetli. Onun için gençler, memleketin has evlatları, Rabbinizi unutmayın. Gençler, gençler, dolu dizgin giderek Mevla'nızdan gaflet etmeyiniz. Hazreti Kur'an'ın nurunu gönlünüze, tazlikli hava doldurur gibi içinize doldurunuz. İman ve aşk neşesiyle ciğerlerinizi, kalbinizi yeşertiniz ve nihayet kıbleye dönünüz, elinizi arşa açınız. Rabbim ancak tek mabudum sensin diye Resulullah'ın çizdiği çizgi ve nurlu yolunda yürüyünüz. Mevla cümlemiz için akıbeti hayırlı kılsın. İnşallahu Teala. Muhterem Müslümanlar, hani şu yıldızlar, rüzgarlar, hepsi insanoğlu için, akan, akan şırıl şırıl dereler, coşan pınarlar, seller ve yağmurlar, her şey kim için? Sen için. Sen için ünü kadar. Ya. Sadi ne güzel söylemiş bakınız. Benden çok duydunuz. Koca Sadi, koca hakim. Nur yuma yavruların müeteb, iffetli, terbiyeli ailenle sofraya oturup huzurla bir yemek yersin diye. Ya. Ya. Fırından ekmek İneğin göğsünden süt sonra yağ veya koyundan bahçeden sebze geliyor önünde birleşiyor. O güneş olmasa olur mu? Rahmet olmasa olur mu? Mevla merzuk kılmasa o mahlukat yaşar mı? O hani şair kurban olan candır sana diyor. Düşünün sadece Türkiye'mizde bir günde milyonlar mahluk çakıyor Kurban olan Müslüman candır sana. ...ineği, mandası, koyunu kuzusu senin için pişağın altında can veriyor can ya bizim soframıza gelsin diye. Böyle olunca Sadı öyle diyor. Yani bütün kurban bu Nisan'da alemi keyin sofrana oturup da yavrularınla huzurla bir karın doyurasın diye. Hem Ezbehriti sergeşteği ferman derdar bütün varlık mes ve Hiç itiraz etmeden, yaradıldığı günden bugüne kadar vazifesine devam ediyor. Mes ve mütehayır. Niçin? Sen mes'ud olasın diye. Ya. Efendiler, sofranda tuz olmasa, evinde tuz olmasa, hani dedemin tabiri, ya bu yemek yala dönmüş, yenmez bu diyor. Niye? Tuz koymamışım buna diyoruz. Öyle mi? Ağız tadı. Bir tuz olmasa, tuz, muhterem mi milan? Şu güneşin altında kalmış yahut gölgede ama yaz sıcak günde bir bir suyu iç bakayım bir çok ılık ya hiç kesmedi. Ama buzdolabından içtiğiniz zaman damarlarınızın ucuna kadar daha ağzınıza dudağınıza bardak dokununca bir hayat geliyor değil mi? Vallahi müslüman Müslümanlar bazen sofrada Abdurrahman'ın bu <gülüyor> valideciler soğuksa Medine-i Mekke-i Mükerreme'de, Haram-i evde de gençler getiriyor, hep zemzem içiyoruz. Ve zemzem de buzdolabında soğuyor tabii. Aa bu hayat. Zemzem içerken bazen öyle diyorum. Yani özür dilerim hocanız olarak söylüyorum. Fatun aa Peygamber Efendimiz mayı barit soğuk suyu çok severmiş. Peygamber Efendimiz soğuk suyu çok severmiş. O zamanın soğuk suyu o delik tahtalarda tabanı sivri testiler konuyor pencerenin önüne rüzgar geçerken soğutur ne kadar soğutursa o şimdi dolapta buz gibi oluyor aa yine aa milyon defa aa. peygamber efendimizin devrinde olsaydım da şöyle beyaz büyük bir kaseyle buz gibi bir semzem doldursaydım Dizlerimi, dizlerimi kınıp kılıp önünde eğilip buyur ya Resulallah diye bir ikramda bulunsaydım diyorum muhtemelen. Süleyman Çelebi'nin Meldi Şerif'teki duasıyla dua ediyorum. Sana layık kullarınla hem demet, ehli derdin sohbetine mahram et diyor. Ya Rabbi dünyada ve ukbada Resulüne yakınlara bizi de yakın kıl. Salihlere bizi ilhak eyle. Kur'an-ı Kerim'de üç büyük peygamber bizi salihlere ilhak et diye dua ediyor muhterem Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim'de üç büyük peygamber bizi salihlere ilhak et diye dua ediyor. Ya onun için ben kapı camiinde beni dinleyen cemaatime ve kendime istiyorum. Ya Rabbi bizi salih kullarına ilhak eyle. Bunlardan biri İbrahim Aleyhisselam muterremiler. Abi Sayed'in kardeşi Maksun bakayım. Rabbi hebli hukman ve alhikni bir salih. Halilurrahman Rahman, Resulullah'tan sonra Enbiya'nın en büyüğü dedesi Melete abikum İbrahim ve semmakum el müslimin min kablu ve fihada ve attekadallahu İbrahim'e halile Kur'an Allah İbrahim'i dost tuttu diyor yarattığı kullar içerisinde İbrahim'ini dost tuttu Peygamber Efendimiz Habib onu da halil olarak seçti. Muhterem müslümanlar, öyle olduğu halde İbrahim Aleyhisselam Rabbi hebli hukman ve ilhikni salihin. Ya Rabbi bana hükmü hikmet ver. Yani ilahi nizamın sırrına vukuf. Onun nurunu bana lütfet. Sonra da beni salihlere ilhak eyle ya Rabbi. İbrahim Aleyhisselam beni salihlere ilhak eyle ya Rabbi. Ya. Rabbi. Duanızda bunu ihmal etmeyiniz tamam mı? Afiyet isteyeceksiniz bir. Çünkü Allah'ın dualar içerisinde en çok sevdiği dua zat-ı afiyet istemekmiş. Allahümme inni es'elükel afve vel afiyet. Fid dini ve dünya vel ahira. Peygamber Efendimiz Rukni Yamaniden hacer doğru ayrılınca Rabbene Atina'dan evvel bunu okurlarmış. Allahümme inni es'elükel afve vel afiyet. Fid dini ve dünya vel ahira. Sonra Rab, Hacerul Esra'da kadar... ...Rabbena atina fi dünya hasana... ...ve fil ahirati hasana... ...ve kina azabenna... Muhterem Müslümanlar... ...afiyet bir de... ...ben kardeşlerime bugün tembih etmiş oluyorum... ...Ya Rabbi beni salihlere ilhak et diye dua edeceksiniz tamam mı? Cemaatle dua ederken... ...Ya Rabbi bizi salihlere ilhak buyur diye dua edeceksiniz. Ne kadar tatlı şey. Büyüklerden birine... Benim gibi bir derbeder, efendim bana dua edin demiş. Büyüklerden, Ricalullah'tan birine cevap veriyor o büyük zat. Evladım sen salihlerden olursan, yeryüzünde bütün namaz kılanlar namazda sana dua ederler diyor. Bak bak bak cevaba bak. Evladım sen salihlerden ol, arz üzerinde bütün namaz kılanlar sana... Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin ile sana dua ederler. Yani dünyada ne kadar namaz kılan varsa Kade'de Esselamu aleyna tahiyyede ve ala ibadillahi salihin diye selam ederler. Ve selam duaların tacı muhtemel Müslümanlar. Hani selam kavlen min Rahim'de olduğu gibi selam duaların tacı. Evet. Salihler. Bir de Yusuf aleyhisselam muhtemel Müslümanlar. Cenab-ı Yusuf Aleyhisselam, Sure-i Yusuf'ta, Yusuf Aleyhisselam da, hani avam tabiriyle muhterem Müslümanlar, eğer tabir etmek gerekirse, şaka olarak söylüyorum, yaman bir peygamber. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Evet, yaman bir peygamber. Yüce Rabbim mahşerde kucaklaştır bizi inşallah. Güzelliğinden tutunuz, Hadisesine varıncaya kadar muhterem Müslümanlar. Ne acil bir Nebiyiz-i Şam. Ya. Pederi Yakup Aleyhisselam'ın gözdesi. Sonra yedi yaşında abisinin elinde toprağa vuruluyor. Evet. Kuyuya atılıyor. Çıkarılıyor ve satılıyor. Sonra on üç seneye yakın zindan hayatı. Sonra Meliki Mısır, Aziz-i Mısır. Bak bak bak sabırla korup nasıl helva oluyor, dut yaprağı nasıl atlas oluyor görüyor musun konyalı kardeşim? Evet. Satılıyor, atılıyor, zindanlar falan. Sonunda Meliki Musul, Mısır. Muhterem Ya. Sonunda anne baba ta Kenan ilinden geliyor. On bir kardeşi kendisine secde ediyor. Bu secde-i tahiyyedir. secde ubudiyet, secde-i ibadet değil. Secde-i Evet muhterem Müslümanlar. Ve Allahu u en sevgili, Rabbin en yüce dostlarından biridir şefaatine Mevlam'a sarkılsın. O anda Yusuf Aleyhisselam, Rabbisine şükrederken bu duayı da yapıyor. Teveffenî Müslüman ve elhikni bis salihin. Ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür. Ve ölümümde, kalkışımda, mahşerde huzuruna varışımda salihlere beni ilhak eyle ya Rabbi. Salihlere beni ilhak eyle ya Rabbi. Bak mümin kardeşim ölürken Yusuf Aleyhisselam'ı istiyor? Müslüman olarak beni öldür diyor. Arz üzerinde milyarlık bir cemaat teveffenî müslüman ve elhidmi bis salihin. Beni Müslüman olarak öldür ve salihlere ilhak eyle duasına iştirak et. Muhterem Müslümanlar, öyleyse Kur'an-ı Kerim'den hadi Kapı Camii'nin muhterem cemaati, ben rica edeyim siz de yapıverin. Eve vardığınız zaman ezberinde olanlar ezberinde olanlar zaten dua ediyorlar. Bu tembihten sonra hiç unutmayacaklar inşallah. Fakat ezberinde olmayanlar Kur'an-ı Kerim'i açsınlar orayı ezberleyiversinler. Yarım satırcık bir şey. Teveffenî Müslüman ve elhidmî Salihin ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür ve beni dünya ve ahirette salihlere ilhak eyle. Yani mahşerde salihlerle beraber beni kaldır, mizana salihlerle getir, cennete girerken salihlerle cennete koy, cemalini görürken salihlerin zümresinde cemalini görmeyi bana lütfeyle Ya Rabbi. Muhterem Müslümanlar, ezanımızda okuyor, mukaddimeyi bile bitirmedik de ama hayırlısı inşallah. Ne yapalım? Bizim dersler böyle li cilveli olarak gidecek. Beni böyle kabul edin. Cenab-ı Hak gençlerin içerisinden daha faydalı vaızlar, hatipler halk eylesin Teala. Evet muhterem Müslümanlar. Kur'an'da üçüncü peygamber salihlere beni ilhak eylediyor. O kim bakayım, kim söyleyecek? Mahmut Selam hadi bakalım. Peki bu defa <gülüyor> bu defa da ben söyleyeyim. muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Süleyman Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Süleyman Aleyhisselam üçüncü peygamber olarak Ya Rabbi beni salihlere ilhak et diye dua ediyor. Nasıl dua ediyor? Ve edhilna bir rahmetike fi ibadike salihin. Ve edhilna bir rahmetike fi ibadike salihin. Ya Süleyman Aleyhisselam. Tahtını rüzgar götürüyor. Daha ne istiyorsun diyesi geliyor insanın. Mürtedim Müslümanlar ya insanlara, cinlere, kuşlara, vahşi hayvanata hükmü diyor. Bunlar ordusu içerisinde filler, zürafalar, aslanlar, kaplanlar önünde kedi gibi mutlu. Kedi gibi. Kartallar, serçeler kırlanmışlar askerinin üzerinde beraber uçuyorlar. Tahtını ve askerini rüzgar götürüyor. Vuduhu haşrurun ve ravahu maşallah. Kur'an Akşam bir aylık yol, sabah bir aylık yola ordusuyla beraber rüzgar kaldırıp götürüp oraya koyuveriyor. Evvelce söyleyince bırak canım bu masalı filan. Şimdi son zamanda Rusya yapmıştı. Amerika 600 kişilik filan, Rusya 1000 kişilik yaptım filan diyordu. Fransa sahillerinden alıyor, Amerika'ya indiriyor. 600 kişi birden yürür diye. Rüzgar uçuruyor, rüzgar götürüyor. Tayyarenin bir altında duvarı istinakeyi yukarıda bir zinciri halkası hayır motoru çalışılıyor rüzgar havada gidiyor. Ya, da iller Rahman. Kuşlar için Cenab-ı Kur'an'ında Ma'iyum sekun Rahman. Onları orada durduran, onları öyle uçuran, onlara kanat açtırıp semada yüzdüren Allahu Zülcelal'in rabbani kudreti. Onların tefekkür ekranına bu ilhamı düşüren İlahi kudrettir. Uçuran da yürüten de Allahu Zulcelal'dir. Ma yumsikuhunna illa Rahman. Muhterem Müslümanlar, Süleyman Aleyhisselam bu kadar nimetin devletin içerisinde bir şeyler daha istiyor. Ne mi istiyor? <gülüyor> Muhterem cemaat hep beraber isteyeceğiz inşallah. Tevaffani Müslüman <gülüyor> ve'l hikme bi'salihin. Ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür ve salihlerle beraber haşşeyle. Salihlere beni ittihareyle, salihlere beni ilhateyle, salih kullarınla beni haşru neşeyle diye dua ediyor. Muhterem Müslümanlar biz de inşallah salih kullarla beraber yaşayıp evet. Evet. Ya eyhellezina amenu takullaha ve kunu ma'as-sadiqin. Sadık kulları... ...salih kulları ve sadık kullarıyla... ...gençler... ...gençler... ...memleketin asil evlatları... ...milletin göz bebekleri... ...arkadaş seçerken... dirini kolunuza takarken dikkat edin... ...sadıklardan olmalı... ...salihlerden olmalı... ...imanlı olmalı... ...ahlaklı olmalı... ...edepli olmalı... ...göksünde Kur'an... ...kalbinde iman ve aşk bulunmalı... ...sakın olak ki Sakın ola ki mukaddesat aleyhkarlarına, sakın ola ki Cenab-ı Hakk'ın açtan indirdiğine, adaveti olanlara meyliniz olmasın, kahru helak olur. Sadece kendinizi değil, ümmeti Muhammed'i de gömer gidersiniz sonra. Her şeyimiz genç gelen gençliğimizdir. Elhamdülillah bugün ümitliyiz, neşeliyiz muhterem Müslümanlar. Kapı Cami'nin muhterem cemaati. elhamdülillah bugün ümitliyiz, neşeliyiz... Ya şu yavruma bak be. Melekleri edebiyle utandıracak. Efendim? Melekleri edep ve ahlakıyla utandıracak fazilette. Ya Rabbi bizi tevfikinle toyla. Ecdadın duası, eski Türkçe muhterem Müslümanlar. Ya Rabbi bizi tevfikin ve hidayetinle toyla. İlahi rahmet ve nuruna kandır. Bu hayatı imaniye ve nuru Kur'an'la bizi duyur Ya Rabbi neslimizden, üstadımın duası ile dua ediyorum, neslimizden ehli Kur'an, ehli iman ehli ilim, ehli aşk ehli edebi kıyamet sabahına kadar eksik etme ya Rabbi sallu ala rasulina muhammed buyurun aşk ile kelimeyi şahadet. şehadet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasulüh Kelimeyi, i tayyib-i Mevla cümlemize çene kapamalar nasibi mukadder eyleyen. Hakkı hak bilip hakka ıttıbak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümreyi salihine Mevla cümlemize ilhak eyleyen. Yarınımızı bugünümüzden hayırlı eyle Ölüp giderken kendi envarını, Resulünün cemalini göre göre ölenlere bizlere de ilhak eyleyen. Mahşede kitabımızı sağ elimize verip Sıratı yıldırım gibi geçirip cennete dühul evveli koyup cemalini gösterdiği salihlere Rabımız bizi de itkaleyle inşaallahü <gülüyor> Vahle. <gülüyor> Subhan <gülüyor> Rabbi kerabillizze tamayyifun ve selamun alel mu'sselin ve alhamdulillahi Rabbi ala min alfatih.